Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşam tarif gerekmeyen bir konuğum e, var, Gündüz Vasaf e, bu akşamki konuğumuz. Hoş geldiniz Gündüz Bey. İyi akşamlar. E, bugüne kadar sizi e, farklı şapkalarınızla tanıyorduk. E, yazar, köşe yazarı, çevirmen e, ve STK alanında, sivil toplum alanında yaptığınız çalışmalar vesaire. E, ama en son e, aldığımız habere göre bir de bekçilik e, <gülüyor> şapkanız varmış. E, Mostari adlı e, bir köprü bekçisinin günlüğü <gülüyor> e, kitabınızla geldiniz. E, Mostarı'yı bahane edeceğiz aslında bu akşam ama e, elbette e, son e, çocuk olarak Mostarı'dan konuşarak başlayalım isterim. E, bize Mostarı'nın hikayesini anlatır mısınız? Bu bekçilikle ilgili söze başlayayım. Geçen gün e, bir yakınımla konuşuyordum. İşte çok seyahat ediyoruz. E, ucuzlaştı seyahat, uçaklar evet. bollaştı... E, Zamanımızda da belki bollaştı. Fakat o seyahatler müthiş bir tüketim nesnesine döndü. Yani bu fast food denilen şey var işte fast cities falan bir de galiba fast travel yani çabuk evet. seyahat demini uydurmamız lazım. Çünkü işte üç günde beş ülke falan filan işte bugün çarşamba ise Prag'da olmalıyım gibi. direkt fast life e evet. hale geliyor aslında. Ve yani gittiğimiz yerleri de tüketmeye başladık. Ve onlar da o tüketime yönelik hizmet etmeye başladı. Bu farkında olmadan benim yaptığım e, Mostar Köprüsü'nün başında işte günde 10 saat 15 saat beklerken bazen gece yarısında geçerek farkında olmadan yaptığım e, yeni bir görme biçimi oldu. Yani gittiğiniz yeri olduğunuz yerden yeni ...bir şekilde yaşama ve yaşatma biçimi oldu. Çünkü dünya sizin önünüzden geçiyor bu sefer. Evet. Sizin duygularınız sizin önünüzden geçiyor. Hezeyanlarınız sizin önünüzden geçiyor. Ee, benim e, o bakımdan farklı bir deneyim oldu benim için de Beklemediğim bir deneyim oldu. Peki e, önceki seyahatlerinizde de bu tür e, bir e, defter tutmuşluğunuz var mıdır? Bu kadar sistematik. Hayır... E, Böyle bir amacım yoktu zaten e, Mostar'a gittiğimde. E, farklı olan... O artık ben olmaktan çıktı Mesut. E, bir Zaman içinde bir yaşattığım bir karakter olmaya başladı. Bana rağmen yaşattığım bir karakter olmaya başladı. ne kadar ben olduğumu biliyorduysam da. Beni oraya iten şey oldu. Gündüz Feneri diye Kürşat, Hı. Oğuz'un birlikte... Bir kitabımız çıktı, evet. orada konuştum, konuştum, konuştum. Artık kendimi tükettim, anlata anlata. Köşat Bey de sabırla dinledi. Fakat o bittiğinde kitap bittiğinde bir tür mezar taşım gibi oldu. Yani hmm. hayatım geride kaldı. Annemden, babamdan, çocukluğumdan, okullardan düş. Işte faşizm hakkındaki düşünce şu. Bu derken artık bitti, tükendim ve kendimden kaçmak istedim ama nasıl kaçar insan? Kendisinde gitti yere götürecek tabi. Yani. Ee, Orhan Veli'nin alıp başımı gidermem ama başınızı da götürüyorsunuz işte onun i̇şte. için pek kaçıp, kaçmak kolay değil ee, O arada Birleşmiş Milletler'de zamanda çalışan bir kuzenim vardı barış gücünde Mostar'da evim var git orada kal bir evle eve gitmek istiyorsan dedi gittim ve köprü beni öyle bir yakaladı ki bir şekilde bütün aitliklerinden soyundum Gerçekten soyundum nasıl soyunur insan zaten kendisinden kaçarken soyunur yani bir tür intihar da nasıl kendi aitliklerinizden soyunup bırakmak istiyorsunuz artık. Kendinize tüketmişsiniz, kendinize yetti gayrı diyorsunuz. Benim yetti gayrim orada bir tür köprü bekçiliğine, köprü başında durup zabıt tutmaya dönüştü. Ama ben de dönüştüm orada. Farkında tanımadığım bir adam oldum. Evet yani enteresan aslında... Ee, şimdi. Özellikle son zamanlarda birçok e, isim üzerine biyografiler hazırlanıyor. E, nehir Söyleşiler e, yapılıyor. E, ama o kitapların ardından o kitabın e, öznesi olan e, kişiden doğrusu ben bu e, şeyi, bu tür sözleri ilk kez duyuyorum. Yani e, orada anlatıp anlatıp anlatıp e, kendimi tükettim. Bir anlamda aslında e, kendi kendinize bir hesap görme, e, bir tür bilanço çıkarma... ...gibi bir evet. kitap o. E, dolayısıyla hani hesap kapatıldığına göre... E, ...artık gitmek gerekiyor. Evet, evet. Yani Onun masadan kalkıp gitmek ediliyor. gerekiyor. bir şey değil. Ya yani sen yapmak istiyorsa hayatta yapacağı son şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, belki de o kitapta o kadar... E, ...işte o bilanço çıkarılıp... E, ...o hesap kapatıldıktan sonra... E, ...Mostar'a gittiğiniz için... ...belki de Monster Köprüsü ile... ...böyle bir ilişki kurduğunuzu söyleyebilir miyiz? Bence de, bence de. Bence Çünkü de. Monster Köprüsü... ...anladığım kadarıyla sizin söylediklerinizden... ...bir anlamda... E, ...o az önce hesabını... E, ...kapattığınız hayatınızdan... ...bir başka yeni bir... E, ...veçheye... E, ...yeni bir e, noktaya... ...geçişin köprüsü... E, ...gibi bir metaforik... ...anlam evet. da taşıyor aslında. Evet. Zaten benim bir... Aitlikle ilgili bir problemim var bir evet. anlamda. Yani hepimizin aitlikle evet. ilgili bir problemim var. Bir kitap, e, kimliğimi kaybettim, hükümsüzlüğü diye bir kitap vardı. Aslında onun adı cinsiyetim yok, bayram yok, dinim yok hmm. olacaktı. E, yani bu ayetliklerin bizi çok körleştirdiği zaten düşüncesinde. Hem körleştirmek de kötü bir kelime aslında. Çünkü evet. körler dünyayı çok güzel evet. görebiliyor. Evet. E, blockade diyeyim belki. Ee, onun üstüne de bu nev Söylesi kitabı binince yani tamamıyla <gülüyor> iyice <gülüyor> soymak <gülüyor> istedim. Peki e, Mostari'de günlüğünüzü e, okuduğumuz yolculuk aslında çok da eski bir yolculuk değil. Çok yakın zamanda e, sonlanan bir yolculuk. E, ama bu yolculuktan önceki ve sonraki e, gündüz vasaf... E, ...fa dair o köprüden önceki... ...ve köprüden sonraki... E, ...Gündüz Vasaf... ...size e, nasıl geliyor? Var mı bir e, fark? Şu olurdu Mesut... ...eskiden bir seyahatten... ...tanıdığım ve tanıdıklarım... ...olan bir yere... ...döndüğümde... E, ...arardım, işte ben geldim... Ha. <gülüyor> ...konuşalım, göreyim seni... ...anlatayım, anlat... E, ...bu Mostar dönüşü... ...öyle olmadı... Yani taksiyle havaalanından Yeşilköy'den gelirken gözlerimi kapalı tuttum. Ta ki eve yakın geldiğimizi hissediyorum. Ne kadar ki şoföre söyleyebilirim sağa sap, sola sap diye. Ve eve girince de 4-5 gün evden çıkmadım. Ee, perdeler kapalı. Ee, evin boğazı görmesine rağmen perdeler kapalı. Ve işte Mostar'dan getirdiğim kapostalar, şu bu falan her tarafı Mostar'ın donattım. Yani Mostar Köprüsü yaptım. Ee, ve garip de yani şimdi bir yol tutkum geldi gene fakat bir yeri tüketeceksem gitmek istemiyorum artık. Eskisi Hı -hı. gibi seyahat etmek istemiyorum. Ee, bir şekilde Mostar'a yakın e, Sarı Saltun tekkesi var Bulagay'da. Hı -hı. E, bir nehrin dibinde dağ başının e, dibinde orada ben hayat boyu burada kalabilirim ve düşünebilirim diye düşünüyorsunuz dünyada başka hiçbir yere gitmeye ihtiyaç yok düşüncelerimle o Tanrı'yı çağırdı belki düşüncelerimle dünyayı çağırabilirim ve kitapsız düşüncelerimle bir dünya yaratabilirim düşüncesi hakim oluyor e, o daha çok bana geldi. Depresyonda değilsem daha bir zengin durumdayım yani köprü sayesinde. Yani kendi kendimle yetebi yetebilmekten öte kendi kendimle uçabilecek bir konuma geldim sanki. Evet yani bu e, aslında hayli ontolojik bir e, değişim gibi görünüyor bana. Bu söylediğiniz hmm. hani önceki yolculuklarda yaptıklarınız ve dönüşünde yaptıklarınız hmm. ve şimdi Mostar e, yolculuğunda... Yaptıklarınız ve dönüşünde yaptıklarınız ee, şöyle söyleyebilir miyiz kabaca ee, önceki yolculuklarda e, siz hem yolu hem yolculuğu hem de gittiğiniz mekanı e, emerek kendinize katmak için gidiyordunuz. Bir de birbirlerine anlatmak için. Birbirlerine yani, anlatmak de, için. Çin seyahat notları var, Leistan seyahat notlarım var, gazetelerde çıktı, karayipler. Evet. Hep birbirlerine anlatmak için. Evet. Ve gelir gelmezdi işte evet. önce yakın dostlarınızı arıyordunuz ve onlara evet. anlatarak başlıyordunuz. Ama artık e, kendinizi o mekana açarak e, o mekanla doğrudan ilişki kurarak e, hani şeyin e, Heidegger'in e, zamana kendini açmak e, evet. dediği şey gibi e, böyle bir e, nokta böyle bir ayrım oluşmuş. Evet evet kadarıyla. evet. Yani mekana teslim oldum. Al beni, ben evet. ne yaparsan yap diye. Evet. O da beni bir şekilde şekillendirdi. Tabii ben de şekillenirken gördüklerimi şekillendirdim. Ee, ama teslim oldum. Evet. Anlatmak için orada değildim. Yaşamak için oradaydım. Ki bu sayede karşılıklı bir ilişki artık başlayabilmiş. Evet, evet. evet, bu, bu, evet. bu çok önemli bir ilişki. Ve dokunarak Mesut. Çünkü ayaktaydım. Yani köprü duvarının iki tarafında... Not defterim köprü duvarının üstünde, hı hı. köprü ayağının iki tarafından not defterim köprü duvarının üstünde... ...dokunuyordum köprüye her, her gün yazarken. Ee, yaslanıyordum köprünün duvarına her gün yazarken. Yani fiziki bir ilişki de vardı. Evde yazamıyordum. Ki hı. evden, pencereden baktığımda evet. köprü tabak gibi karşımdaydı. Evet. Evde yazamıyordum. Yani bir tür... Köprüyle birlikte nefes alıp evet, vermişsiniz. Evet, evet. Bu, bu, bu çok e, ya, önemli bir Bir sevişme, birlikte yaşama evet. biçimi. <gülüyor> yani o yolculuk boyunca e, Monster Köprüsü ile bir tür partner ilişkisi yaşamışsınız evet, resmen. Evet, evet. <gülüyor> Muhteşem. Ee, peki şimdi bu hani önceki e, ve şimdiki e, mekanlarla, yolculukla vesaireyle kurduğunuz ilişkinin ayrımı... E, Önceki dönemde tam da az önce de bahsettiğiniz gibi sizin aidiyetlerle kimliklerle e, her zaman için e, bir probleminiz vardı. Ve e, bunu çok farklı metinlerde, çok farklı formlarda e, hep bizlere yansıttınız. E, ama şimdi e, bir köprüyle e, dahi ilişki içerisinde olmaktan vesaireden e, bahsediyorsunuz. E, bu acaba bir tür... ...aidiyete doğru gider mi? Hmm. Gitme riski var mıdır? İyi bir soru. Köprü çok kimlikli. Hmm. Yani köprü... ...işte beş yıllık bir köprü. Kaç tane imparatorluk yaşamış, kaç tane din, kaç tane savaş, kaç tane dil, kaç tane kültür, kaç tane kuşak vesaire. Ee, onu görünce dünyaya uzaktan bakmış gibi olabiliyorsunuz köprünün yaşanmışlığını görünce. Bütün kimliklerin geçici olduğunu görüyorsunuz, dünyanın geçici olduğunu görüyorsunuz. Bir De Mostar'dan yani şey hiçbir şey olmadığı için, ışık kirliliği olmadığı için hala Mostar'dan geceyken yıldızları ayı görebiliyorsunuz, ufku görebiliyorsunuz. O ufku görmek zaten yıldızları görmek insana haddini bildiriyor. Evet. Artı artı Mostar'ın yaşanmışlığı, savaş yaşanmışlığı dahil. ...de haddinizi bildiriyor... ...ama yaşamın gene... ...dünyanın sonu gelecek olsa bile... ...yaşarken yaşamın ne kadar güçlü olabileceğini de... ...size hissettiriyor... ...çünkü köprü yeniden yapılmış... ...ve yeniden benimsenmiş... ...yani... E, ...bir tür... E, öyle, ...öyle bir e, anlattınız ki... ...hani ait olunamayacak kadar ait olunabilir... ...bir imge olarak... E, Monster Köprüsü'nü çiz, çizdiniz. Evet veyahut işte nasıl evrene... ...yıldız tozu aitliğinde aitsek... İşte. ...hem onu hissediyorsunuz... ...ama evrende yıldız tozu demek... ...koskoca evren demek yani... ...uçsuz bucaksız evren demek... ...onu da hissediyorsunuz. Evet. Hem ufacık bir yıldız tozusunuz hem de evren kadar genişsiniz... ...büyüksünüz. Evet. Bu köprü metaforu üzerinden e, reklama e, şey yapmadan önce e, girmeden önce son e, bir soru sormak istiyorum. E, işte biliyorsunuz çok e, konuşulur işte köprü olmak kültürler arası ne falan filan. E, ama bir köprünün aynı zamanda şöyle de bir malum e, yönü vardır ki o iki ayağının bastığı iki tarafın birbirinden ayrı olduğunu da sabitler. Tabii. Ve hiçbir zaman o iki ayak bir araya gelemez. Ee, bu bağlamda şimdi mostları sizin hayatınızın e, şu anda içinde bulunduğunuz evresinin bir tür metaforu e, olarak görürsek e, o iki ayrı ayak e, iki, iki ayrı dünya olarak sabitlemiş midir acaba? İşte bir defa e, Boğaz Köprüsü ilk yapıldığında geçtiğimde. Eskiden karşıdan karşıya İstanbul'u nasıl geçtiğimi hatırlayarak, işte bu Hı. taraftaysam Avrupa yakasındaysam Karaköy, Vapur. işte azıcık ayrılıyorsunuz Avrupa'dan, ondan sonra yoldasınız, yolcularla birlikte bir yol hissi var. Kadıköy'e yaklaşırken artık gideceğiniz yeri düşünüyorsunuz. Daha sonra Boğaz Köprüsü'nü ilk geçtiğimde, gövdem geçti, ruhum arkada kaldı demiştim. <gülüyor> Mostar Köprüsü'nü geçmedim. Gerçi geçseydim fazla bir, bir, bir mesafesi yoktu ama geçmedim. Eee... Bir de bu köprü metaforu e, çok sıkıcı bir metafor aslında. Evet. E, çünkü birleştiren neydi İstanbul için köprü şehir falan filan birleştiren veya ayıran... E, fazla üst, fazla sakız olmuş bir evet, metafor. Evet. Bir de köprünün üstünde olmak var. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lk... E, parçada, ilk yarıda e, son kitabı Mostari Bir Köprü Bekçisinin Günlüğü e, üzerinden konuşmuştuk ve en sonda köprü metaforu meselesinden bahsetmiştik köprü metaforunun iki ucu birleştiren ya da ayıran ama hmm. o ayrılığı sürekli sabitleyen özelliğinden bahsediyorduk ki sözümüzü yarıda bırakır evet demek ne bölen ne de birleştiren köprü köprü köprüde işte köprünün kendi aidiyeti var kendi kişiyle kendi yeri var köprüdesiniz bu İstanbul içinde Türkiye için veyahut da yani sakız oldu. Yani Macduhan'ın sakızı gibi. O kadar doğru, doğu, batı arasında ikisini birleştiren İstanbul köprü, İstanbul bilmem ne. İstanbul, İstanbul. Ne doğu, ne batı, ne ikisini kendi kişiliği var. Niçin ile birleştiriyor, bölüyor, orada bitiyor, burada başlıyor, doğu falan olsun. O kadar çok kullanıyoruz ki yani... Hele bir yabancı geldiği zaman yani herkesin yani milli marş gibi doğu ve batıyı birleştiren bir şehir oldu İstanbul yani herkese söyleniyor şimdi olimpiyatlarda da tabii gene bu sakızı satacaklar yetti artık kendi kişiliği var kendisi var. Ki İstanbul'u anlatalım yani köprü möprü böyle ucuz laflardan kaçalım artık edebiyatta da edebiyatçılar da yapıyor bunu felsefeciler de yapıyor doğu batı İstanbul bilmem ne yetmedi mi? <gülüyor> Ki böyle köprü köprü diye diye İstanbul'un o kendi ruhu var dediğiniz ruhu da yok etmiş evet, olduk böylece. Evet Kalmadı evet. Kalmadı geriye evet, bir şey. Evet hakaret yani İstanbul'a hakaret. Evet yani hala işte doğu ile batıyı birleştiren köprü vesaire falan filan. Ama yüz bin hmm. insanın henüz deniz görmediği bir evet. şehir aynı zamanda. O zaman şunu demek oluyor. Yani ben İstanbul'uyum derken ben doğu batı arasındayım demek oluyor. Yani komik bir şey değil mi? Köprü benim. <gülüyor> ama tam da bu şey üzerinden nokta üzerinden o halde Gündüz Vasaf'ın literatürü için külliyatı için daha doğrusu bir tür... ...köprün üstünde olmak... ...tabirini... Hmm. E, ...belki kullanabiliriz... ...ne orada ne orada... ...her yerde aynı zamanda... E, ...köprünün de üzerinde... Evet. ...ne de ben ben de... ...yani en çok kendimden kaçıyorum zaten... ...belki literatür dediniz de... ...yani yazmanın... veya benim yazmamla... ...yazmamla ilişkimde... ...yazarken kendi... Bir arkadaşım, otoportreni en güç resim arkadaşım, Altan Adalı, en güç resim otoportredir Hı. demişti. Çünkü kendi yalanını hemen yakalarsın. Çünkü kendini nasıl evet. görüyorsun? Ya aslında böyle görmek istiyorum. Yani yazmakta siz de yazıyorsunuz. Yani orada kendi yalanınızı görmeniz çok kolay. Kimden ödünç aldığınızı bazı şeyleri, bazı basma kalıpları kullandığınızı, araştırmadan bir şey yazdığınızı, emin olmadan bir şey yazdığınızı, az bir olsa kafanızın arkasından bir yerler dürtüyordur o sizi. Ve yazmanın bir keyfi işte o yalanınızı yakalamak. Yani kolaya kaçmamak. Çünkü o zaman yaşamaya başlıyorsunuz. Yazdığınızı yaşamaya başlıyorsunuz. Bir ilişkiye giriyorsunuz yazdığınızla. Dur bakalım diyor. Hele öyle mi diyor. Hale Çambel, arkeolog bir gün bana, Yahu Gündüz bu kağıdın ne mütisabı var demişti. Ne yazarsan yaz, kabul ediyor. Yetti demiyor, saçmaladın demiyor, yalan söyledin demiyor, amma attın demiyor. Ne yazarsan yaz, kabul ediyor. Ee, o düşünceyle yazınca o zaman çok hakikaten keyifli bir yolculuk oluyor. Çünkü kendi kendinizle bir alışveriş git gel halindesiniz. Sen bir sevişme hali çünkü memnunsunuz yaz bak ben neler yazıyorum diyorsunuz. Ama aynı zamanda da ya bu kadarı da olmaz artık. İlahi aşk ediyorsun ama bu kadar da bayat bir şekilde ilana aşk edilmez. Veya çok samimi değil bu senin ilana aşkın diyorsunuz. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, ama o hakikaten Halit e, şeyi, sözü muhteşemmiş. <gülüyor> e, Gündüz Vasaf'ın külliyatına baktığımızda e, neredeyse e, hazırladığı, yayınladığı... ...Gündüz-ü imzası taşıyan... E, neredeyse bütün kitaplar... ...birkaç tanesi... E, ...birliktelik ve e, paslaşma e, halinde tabii ki... ...ama... E, ...çok farklı konulardan... ...çok farklı başlıklardan... ...çok farklı tarihsel süreçlerden... E, ...bahseden ve onlardan beslenen... ...metinler gibi geliyor. Hmm. Yani ilk kitabınız... E, ...işte zeka testleri... Ee, ama bir sonraki Avrupa'da Türk işçileri. Ee, biraz sonra sonra e, cehenneme övgü Cennet'in dibi geliyor. Ondan sonra e, Annem Belkıs diye bir anı kitabı geliyor. Ondan sonra Mehmet Ali Aybar kitabı var. Ee, Amerika Rusya kitabı var. İşte e, az önce bahsettiğimiz e, Kimliğimi Kaybettim var. Guantanamo şiirleri, e, şiir çevirleriniz var. Çok böyle e, aklına estiği gibi kitap çıkaran... Gibi bir portre e, görünüyor burada. Ama aslında o az önce e, biraz olsun üzerinden geçtiğimiz e, noktaya varmaya çalışıyorum. Bütün bu alakasız gibi görünen kitapların e, bir anlamda içlerinden geçen bir kanalın e, olduğunu ve onların o hepsini kesen kanalın aslında Gündüz vasfın dünyasını e, oluşturan bir kanal olduğunu düşünüyorum. Evet, yani otobiyografik diyebilirsiniz. Evet. İnsan yaşadıkça, evet. gördükçe, gezdikçe e, onu yansıtıyor, yansıtabiliyor tabii. Onu yansıtması da şart değil. Aynı masa başında kalıp bir dili geliştirebilirsiniz, derinleştirebilirsiniz. E, bir ufkun sonsuz bir yolculuğuna devam edebilirsiniz ama o bir ufuktur. Evet. Ama çok da takdir edilecek bir ufuktu. Benim ufkum öyle değil. Ben yani yerimde duramıyorum. Kendimi tekrarlamaktan korktuğum için bir. Çünkü kendimi tekrarlarsam kendimden sıkılacağım. Kendimle daha da düşmanlaşacağım. Yeteri kadar var zaten kavgam kendimle. Ee, onun için değişiyor. Ee, yani dünyamı yansıtacak şekilde değişiyor. Fakat bazen de değişmediği zaman da bir ara olduğu zaman da e, depresif bir zaman oluyor. Yani o yeni bir dünyaya doğru adım atmadığım zaman tepezi bir zaman oluyor. Yani insanın e, bir gün adada herkesin gitmesini bekliyordum ki yaz bitsin adada işte az çok tek başıma kalayım beş on kişi kalacak o zaman yazma zamanı gelecek. Adada yazılır zaten kim adaya gelirse aman burada yazar olunur şair olunur falan derler. O iddiam o gün gitti şimdi onu da azıcık öğrenmek kolay değil yazacağım. Hava o kadar güzel ki evde masa başındayım. Ya ne yapıyorsun? Bir kitap daha yazsan dünyada ne değişecek? Git şu buluta bak dışarıdan git yürü şu taşa bak. Bir daha denize gir. Yürü. Ve o bana azıcık haddimi bildirdi. Yani yazmadan yaşamayı, yapmadan yaşamayı azıcık öğretti. Fakat öbür taraftan da beynimiz var. Yani yapmayan, yaratmayan insan da Kendisine hakaret, yani beynine hakaret, yaratıcılık gücüne hakaret. Yani hiç kimsenin sıkılıyorum demeye hakkı yok aslında. Bundan daha büyük bir hakaret olamaz insanın canım sıkılıyor demesi. Ee, o ikisi arasında git gel ee, Ama o can sıkılmamanın yolu bütünleşmek, yani yaşadığın dünyayla bütünleşmek ve bir şey istememek, bir şey vermemek. Ama bir şey vermek istediğin zamanda kendini tutamamak, vermek, onu oraya varmak kolay değil. Vardığımı söyleyemem, varacağımı da sanmıyorum ama onun kavgası içindeyim. <gülüyor> Peki e, şimdi bu hani ne değişecek ki e, dediniz az önce. Hani bir kitap daha yazacaksın hani ne değişecek ki e, çık taşa bak dediniz. Ee, şimdi geçenlerde e, malum e, Vergilius'un ölümü e, Herman Brohun e, yayınlandı. Orada işte e, malum e, şeyin e, Vergilius'un ölümle hesaplaşması ve bunca yıllık dizelerim e, bu kölelerin hayatında ne değişirdi ki? Hı. Sanat ne işe yarar ki? E, meselesi birden o geldi aklıma. Şimdi bunca kitap yazdıktan bunca köşe yazıları yazdıktan bunca oturumda konuşmalar yaptıktan bunca sivil toplum e, e, hareketleri ve e, işleri içerisinde yer aldıktan e, üst düzey yöneticiliklere varana kadar e, emek verdikten sonra e, bir şeyin değiştiğine dair bir e, şeyiniz var mı yahut değişmediğine dair bir karamsallığınız var mı? Ya da böyle bir beklentiniz var mıydı... ...bütün bunları evet. yaparken? Olmayabilirdi sonuçta. Şimdi babam 19. yüzyılda doğmuş... ...1890'larda. Şimdi 21. yüzyıldayız. Ama babam... ...19'da doğduğu için... ...benim 19'da bir bağlantım vardı hep. Yani 19'u çok yakın hissediyordum. Evet. Tarih değil çünkü... ...babamın yaşadığı Tabii. günler gibi. Ee, ve insan yaşadıkça... ...ve okudukça... ...tarihte, edebiyatta vesaire... ...türümüzün tarihinin... ...nereden gelip nereye gittiğini görüyorsunuz. Ve... ...oraya da çok... ...ben en azından müsbet bakıyorum... ...türümüzün gelişmesine... ...çünkü çok genç bir tür... ...yani Afrika'dan yola çıkalı 70 bin yıl olmuş... ...80 bin yıl olmuş en fazla... ...o 80 bin yıl içinde... ...yani daha şey çağında... ...emekleme çağında bile... ...değil bu tür... ...kötü şeyler de yaptı tabii... ...yani o merakından... ...o beyninin gücünden... frenlenemeyen merakından... ...öyle şeyler icat etti ki... ...dünyanın sonunu getirebilir... ...belki de gelir... ...hem bombalardan hem küresel ısınmadan... ...vesaire... E, ...fakat atlatabilirsek... E, çok daha büyük bir, bir güzellik bekliyor. Sadece türümüzü değil, bütün türlerle olan ilişkimizi bekliyor. Mesela geriye bakın, burada edebiyatın çok büyük yeri var. Sanatın çok büyük yeri var. En büyük yeri var belki. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda, savaşa gitmek istemeyen veya savaşamayan, askerler var Fransız ordusunda Alman ordusunda İngilizler vesaire kendi devletleri onları koşuna dizdi. ve o normal bir şeydi tümümüzün gelişmesinde yani savaşmayan korkaktı kötüydü haindi vesaire tümümüzün tarihinde ilk defa 100yıllık gibi kısa bir zamanda son yüzyılda askerlik mecburi hizmet olmaktan kalktı ondan öte birçok ülkede Ondan öte vicdani ve diye bir şey bir hak oldu. Bu olağanüstü bir gelişme türümüzün tarihinde ve şimdi artık çok az insan savaşmak istediği için yani kim hiçbir erkek artık mesela kız tavlayamıyor üniformasıyla veya kılıç çakırdatarak. Çok az insan savaşmak istediği için artık paralı profesyonel ordular kurmaya başladılar. Türkiye'de de olacak olan o. Çünkü kendi vatandaşından korkar oldu devlet. Savaşmayacak diye, bu işi beceremeyecek diye. Benim çıkarlarımı, sermayenin çıkarını, her kimse, kralın çıkarını koruyamayacak, dinin çıkarını koruyamayacak diye. Bunun dönüşümünde sanatın, müziğin, tiyatronun, edebiyatın, yani bu halette bu üyenin gelişmesinde, batı yakasında her şey sakindi. Eric Marie ve Mark'ın kitabı vesaire vs. makla bitmez. Kertçe, Joseph alır. Bambaşka bir dünya geldi artık. Ve burada sanatın müthiş bir katkısı oldu. Evet. Ve e, bu anlamda şimdi ilk yarıda e, hani Mostar'dan öncesi ve sonrası e, Gündüz Vassaf'ın Mostariliği nin öncesi ve sonrasından e, bahsederken e, konuştuklarımızın üzerine şimdi siz bunları söyleyince e, ve sanatın gücünden e, onun altını çizince e, notlarım arasındaki şu nokta geldi aklıma e, Mostari bir tür e, ben romanım demeyen öyle bir iddiası olmayan e, ama pek hala o etiketle yayınlansaydı hiç kimsenin yadırgamayacağı bir e, forma da sahip gibi geliyor bana Evet Çünkü e, malum işte böyle eklektik yapıda vesaire falan bir dolu e, roman var ama onlardaki e, proje kafası şimdi şunu buraya koyacağım bunu buraya yapacağım şuradan bu gelince Hı -hı. falan filan o proje kafası bunda yok Sizin köprüyle birlikte e, aldığınız nefes üzerinden, Köprünün size söylediği sizin köprüye e, söyledikleriniz ve etrafla kurduğunuz ilişki üzerinden e, kurulan bir metin olduğu için son derece samimi e, geldi bana. Ve e, Mostari itibariyle bundan sonrasında e, Gündüz Vasaf'ın kaleminden e, tırnak içinde kurmaca e, şeyler okuyacak mıyız acaba Hı. diye bir e, soru geçiyor aklımdan. Çok zor bir soru Mesut. Ee, bir, bir, bir roman tabii, bence de bir roman. Yani bunu kimse, sizden başka kimse söylemedi galiba şimdiye kadar. Ama kitap da daha yeni çıktı, bir hafta oluyor galiba. Fakat orada bir insanın kendini planlamadığı bir şekilde kurgulaması var. Evet. ...o bakımdan roman bir kurguysa... ...orada bir insanın... ...planlamayıp kendini bir yere teslim etmesi var... Bir, evet. e, ...bir kendiliğinden bir gidişe... ...yani... ...emprovize caz gibi... ...diyelim... E, ...o ne kadar... ...bundan sonraki yapacaklarıma... ...yansırdan önce ne kadar... ...bundan sonraki hayatıma yansıyor... ve da yansıyacak... Ee, onun e, huzursuzluğu içindeyim. <gülüyor> Harika. Ee, yani hakikaten bir e, okurunuz olarak huzursuzluğunuzun sona ermemesini <gülüyor> diliyorum doğrusu. Ee, bu anlamda altını çizerek ve e, tırnak içine alarak tabii ki bunu söylüyorum. Ee, peki şimdi sonlara doğru e, yaklaşıyoruz ama e, iki tarih ...nokta var. Onları da... ...konuşmadan programı... ...kapatmak istemem. Birincisi... ...şimdi daha yeni... ...bir hafta oldu Mostari çıktı. Normalde böyle... ...yazarlara e hadi bakalım sıradaki ne... ...falan diye sorulmasından... ...hoşlanmam. Ama... ...Gündüz Vassaf'ın da... ...aynı anda... ...birkaç şey... ...kafasında birkaç şey birden... ...döndüğünü... ...olduğunu da tahmin ettiğim için... E, ...sormakta bir... E, ...sakınca görmüyorum doğrusu... E, ...şu aralar... ...yahut yakın gelecekte üzerinde... ...çalıştığınız... E, ...yeni şeyler... E, ...kitaplar... ...nelerdir? Evet bu... ...yani müzik yapan, yazan insanların... ...bir şansı var çünkü... ...her yeni giriştiği... E, ...yaratma eylemi... ...bir, bir tür aşk biçimi... Evet. Ee, ve istediğiniz kadar aşık olabiliyorsunuz onun için de kimseyi de üzmüyorsunuz o aşktan başka İstedik. bir aşka geçince o e, maalesef insanlar arası aşkın o e, kaçınılmaz şimdilik en azından şimdiki aşk ve ilişki tanımında kaçınılmaz bir e, üzüntü tarafı var ama bence işte türümüz çok gençlerken böyle şeyleri kastediyorum yani bunları Hı. da başka aşk biçimleri aşk dilleri de ...yaratabileceğimizden hiçbir şüphem yok... ...hatta yaratmakta olduğumuzdan hiçbir şüphem yok... Ee, ...sorunuza da... <gülüyor> ...somut cevap belki... ...önceden... E, ...beni tutan... ...belki evdeki kedimizden ötürü... E, ...işte kedi, kedilerle dünyaya bakmaya çalıştım... ...kedilerin gözünden imkansız bir şey tabii... Çünkü onların nasıl tattığını, nasıl algıladığını, nasıl kokladığını, nasıl gördüğünü bilmiyoruz. Yani beyne nasıl yansıdıklarını, evet. e, algılamalarını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz işte kedi mesela biz aşağı yukarı boyumuzdan bakıyoruz dünyaya. Halbuki kedi arkasından da bakıyor, duvara da sıçıyor. Evet. Yani ne kadar çok farklı açılardan görebiliyor dünyasını. İşte oradan başladım kedilerle ...den bakmaya... ...zaten türmüzün esenliğinde... ...başka türler dünyaya nasıl bakıyordan... ...belki görebilirsek... ...bir buluşma olacak... ...yoksa şimdiye kadar psikologların... ...blogların falan yaptıkları araştırmalar... ...onlar bizim gibi ne kadar bakıyor... Evet. ...bizim gibi ne kadar hissediyor... ...bütün deneyler falan... Ee, ...o bakımdan bir kediler var... ...işte başladım kediler... ...ta kedilerin ilk ehlileştirmesine Mısır'a kadar gitti... ...şimdi Mısır'dan Orta Çağ'a geldim... ...ve o kedi olmasa... Belki tarım toplumu olmayacaktı. Çünkü tahıl var. E, tahılda fareler götürüyor tahılı. Kıtlık var Mısır'da bazen yedi yıl kıtlık var vesaire. E, kutsal kitaplardan da biliyoruz. O kediler o kıtlık döneminde tahılı koruyor. Ve şehirleri koruyor. Şehir hayatını koruyor. Yani kediler olmasaydı bu tarım devrimi belki bitecekti, olmayacaktı. Bir artı toplanan artı dev olmayacaktı tarım. Bu e, tabi şey evcilleştirilen kedilerden evet, bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Ah, ah işte. <gülüyor> e, şimdi o zaman e, öncelikli olarak e, şey olan masada e, duran dosya e, kediler evet, dosyası Evet, yapabilirsem o var şimdi. Geriye dönebilirsem çünkü başlamıştım ona. Evet, evet yani e, bir süredir e, beklediğimiz <gülüyor> metinlerden biri o doğrusu merakla. Ee... Balıklar da var. Balıklar da İstanbul'u anlatıyor tarihin. Neyse bakalım. Bu, bu aynı kitaptı <gülüyor> ama. Aynı kitaptı oluyor. Ha aynı kitabın evet. içerisinde evet. farklı. Evet. Aa, harika, <gülüyor> harika. Ee, şimdi türümüzün genç bir tür olduğunu e, söylüyorsunuz seni. Hani, evet, doğru. Ee, dünyanın hatta evrenin tarihi üzerinden vesaireden baktığımızda e, 80-90 bin yıllık bir şey ee, süre bitmiş programı kapatıyormuşuz biz. Ee, Gündüz Bey çok teşekkür ederim. Herkese iyi yolculuklar, hayatlarında. <gülüyor> i̇yi akşamlar, haftaya görüşmek üzere. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.